min s srednjenni, Bénei ve bénehu vahid. Fe yubadirunu hatta akul Ba'li, da da'li. Kale t, Vahuma cunuban. da'li. Da Ej, ona bırak, bana bırak. Ve burada bazı şahaslarski, bih, ki, kişi banyo, banyo içerisindeyken, yani, čiklak iken, konuşmak haramdır diyorlar. Peki, burada, Aisha radiyallahu ta'ala, ne diyor? Bana bırak, bana bırak, da bana bırak? Bu, konuşmak mıdır, değil midir? Ve burada birçok kitaplarda ve birçok ayına diyorlar ki kişi çıkmak olduğu zaman banyoda konuşmak caiz değildir. Ama bu konuşuyor. Ve Aleyhisselatü yanında konuşuyor. Eğer haram olmuş olsaydı, konuşmak harammış haram olmuş olsaydı, Ali Vesselam banyodan çıktıktan sonra eğer orada konuşmak istemiyorsa diyecekti ki, ya Ayşe, neye cüzü el kelam fiyatına el, el, el gusul diye söyleyecekti. Eğer böyle bir söz söylemediyse ve onu ikrar ettiyse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 bu bunu sabide dali dali onu göledesin abi tercüme Türkiye'de tercüme yani suyu bana Allah Resulü Orada Ayşe tercüme şu yani kabın e, için dahil şey şeyle, şeyle oynaşıyordu hı hı anlamında tercüme etmiş. Hı hı yanlış bir tercüme. Anladım. Türkiye'de tercümeyi bu şekilde yapmışlar ve Musumettin salınken oynaşmanın caiz olduğuna dahil veya buna benzer bir e, şey an, yanlış anlamı var. Ya. Birçok tercüme kitapları birçok yerlerde toparlıkları gibi aynı zamanda bazıları tercümeyi böyle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 diyorum ki Fatiha'yı oku. Adam Fatiha okumasını bilmiyor. Ama İngilizceyi bülbül gibi öğrenmiş. Bunu burada öğrenmiş. Seni Arabistan'da öğrenmiş. Kasetlerle, masetlerle falan kaset şudur budur. Her yerde böyle bu İngilizce kasetlerini koyarak İngilizce'yi ama Arapçayı hiç öğrenmek istemiyor. Dinini öğreniyor. Kur'an okumasını bilmiyor. Yani namaz kılacak Fatiha'sini bilmiyor. İhlas suresi okuyamıyor. Heple zizi. CC diye okur. Ama İngilizce'ye geldiği zaman tıpkı bir Britanyalı gibi tıpkı bir Amerikalı gibi lafızları, kelimeleri telaffuz ediyor. Britanya, aynı tıpkı Britanyalılar gibi feltekleri, harfleri feltek getiriyor. Biliyorsunuz Amerika, Amerikalar ile Britanyalılar arasındaki İngilizce biraz değişiyor. Ama Arapçaya geldiğimiz zaman yok. Onun için elinizden geldiği kadar şu Arapçayı öğrenip ve tercümanlara hiç ihtiyaç görmeden dininizi ana temel kitaplardan öğrenin. Maşallah tecrübeniz de var bu çözünün İngilizce. Amerika'nın İngilizcesi ile İngilizlerin İngilizcesi arasındaki tecrübeniz de var demek yok, yok yok böyle bir <gülüyor> tecrübeni yok. Ama bu konuda okuduğum için yani okudum yani İngilizce okumadım. Arapça okudum bu konuda bilgim var elhamdülillah. Yani bu, bu konuda bilgim e, varken ille de İngilizce'den bu ilmi almaya gerek yok. <gülüyor> evet. بقزنج بقزنجمس ليس الاغتساب بفضل المرأة وما جاء في النهي عن ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم